herce hastalık çeşidi var. E bunlardan üçünde, beşinde yanılıyor. Evlilik de böyle. Yani sabredeceğiz dedik ya. Ama bu yavru aile olmayacak. Nasıl kanunlarda yeni evlendi diye bir madde var mı? Kanuna göre bir haftalık evliyle, elli senelik evli, evlilik cüzdanında aynı değil mi? Kanun ayırıyor mu? Genç evlilerde sıkıntı olmaz filan veya olur. Yani genç evlilerin boşanmasına bakan özel bir mahkeme var mı? Olması Bizim kadarıyla yok, yok yani. Ay olmaz ki hocam. O zaman ne olur gençken evlenin diye boşanın diye teşvik etmiş olursun insanları. Yani çocuk mahkemesi olur. Ama genç evlilerin boşanma mahkemesi olmaz. Mantıksız olur bu. Belki savcı hani dosyaları dağıtırken gençlere bu hakim baksın. Çok yaşlıdır nasıl hat Öyle bir ama kanun bunu ayırmaz hiçbir zaman. Bu sebeple e, evlenenler Nasıl araba kullanmak için her şeyin bir acemiliği var. Ehliyetin de olsa bir 50 kilometre gitmeden o acemiliği atamıyorsun. Evlilikte de böyle olacak. Ama bir evlilik cüzdanı diye cüzdan veriliyor sana. O evlilik cüzdanıyla aile reisi oluyorsun. Bu tıpkı neye benziyor? Sana bir ehliyet veriliyor. O ehliyetle e, araba kullanıyorsun. Ha bir günlük şoforsun, ha 50 senelik kaptansın. Araba, araba, şoför şoför. Kanunlar böyle der. E peki bu adam nasıl tecrübe edecek? 50 sene sonra. 50 senede ne yapacak? Ayna kıracak, lastiği değiştiremeyecek, servisi çağıracak. Yani araba sürmek gibi bir şey, hayatı sürmek, evliliği sürmek. Bunu ne biz şöyle anlayabiliriz. Mesela bunlar evlendi, bunlar bu işi yapamazlar. Annesi, hadi git sen yardım et diyor babası. Nereye diyorsun ya? Doğum yaptığı zaman git. Hastalandıysa ve hastalığı tek başına geçirilmeyecek bir hastalıksa git. E ben nasıl dayanacağım? Vermeseydin kızına. Vermeseydin. Ya nereden öğrenecek bu hayatı? Misafir geliyor sen yemek yapmaya gidiyorsun. Hastalanıyor sen gidiyorsun. Kocasının işte çamaşırını yıkıyorsun. E, o ders çalışacak falan imtihana girdi sen gidiyorsun. Bu ne zaman yetişecek? İhtiyaca binayen değil de yani zaruri ihtiyaçlara binayen. Ona binayen gitmek e, tabii ki doğru değil. Çünkü onlar yuva olamazlar. Ama gitsinler ziyaret. Onlar gelsin. Ayrı. silah Rahim ayrı. Ev, elbette evlada gideceksin. Yani bunun sıklığını tartışmak e, Her günde gidersin. Yani evet. Her günde gider ayak ayak üstüne. Ama onların müdahale etmek, onların talep etmediği bir müdahalede bulunmak için gidilmez. Çünkü yuvanın içinde ikinci bir yuva olmaz. Şeylerde Peteklerde ikinci bir kraliçe olduğu zaman kovalarlar şeyin içinden arı, arı alışıyor da onun için hocam ee, arılar çok oyun verir ee, ikinci bir kraliçe çünkü kaos çıkar annelerin tabi merhametinden kaynaklanıyor bu ama merhametin mazarrata dönüştüğü bir ortam artık merhametten sorun oluşuyorsa e, bunu yapmamak lazım babalar mesela ee, çocuğun evine haciz gelmeden yardım etmemeli çocuğa çalışsın. Çift mesai yapsın. Niye çocuk evlendiğinde babasının 50 senede kurduğu ev mobilya düzenini kurmuş olsun? Bu akıllıca bir şey mi? Ben evliliğimde mesela evimde diyelim ki işte 20 çeşit mobilya var. Ama 40 senelik evliyim. Torunlarım var. Herhalde benim evimde bunlar normal. Benim çocuğum evleniyor, evlendiği gün benimkinden iki katı var evinde. Hazır bulan birisi hayatın kıymetini bilmez ki. Bir defa evlenmeden önce çalışıp para biriktirsin, anlayalım muktedir olduğunu. Evlendikten sonra da taksitlere girsin. Ha çocuğumuz işten atıldı, iş oldu, salgın hastalık oldu, çalışamadı, evine aciz geliyor. Hah, baba olarak bütçeye destek. Zaten devlet de o zaman böyle durumlarda destek veriyor. Ama teşbihim ne kadar yerinde olur bilmiyorum. Seçim kazanmak için her vatandaşa rüşvet dağıtan bir devlet nasıl daha sonra yatırım yapamıyor? Değil mi? Hmm. Yani deprem olur, devlet tak diye vatandaşının canını da kurtarır, malını da kurtarır. Devletin işi bu. Ama seçim kazanmak için e, gerekli gereksiz köye havaalanı yaptırırsan, her köye bir ambulans verirsen e, bu şımarttığın vatandaşlar çalışmaz sonra. Nasıl olsa bir seçim daha var getir paralar gene derler sana. Yani çocuğu da böyle e, yetiştirmesi bir babanın yanlış. Elbette bunlar bir takım sıkıntılar çekecekler, ağlayacaklar. E, neticede onlar da gelişecekler. Hayat böyle kazanılıyor. Sıkıntı çekmesin, biz çektik çocuğumuz sıkıntı çekmesin demek Çocuğumuz hep sıkıntıda kalsın demek oluyor aslında fark etmeden. Ben görmeyeyim de sonra onlar ne yaparsa yapsın bu sözü de duyuyorum. Yani ben eziyet çektiğini görmeyeyim çocuğun. E senin mezarını ah edecekler bunlar o zaman. Yani hayat hocam çocuğun dişinin çıkmasında ne kadar mutluluk kaynağı artık emeği bırakacak çocuk ekmek ısıracak diye seviniyoruz. Ama belki bir hafta sürüyor mu sizin çocukların dişleri? Bizimkini unuttuk da sahne hocam. Daha Bazen sınırlısın. daha da uzun sürecek tabii tabii. Yani, yani rayı, hikaye, ona böyle. katlanacaksın çünkü 80 sene o dişleri kullanacak o çocuk. Yani bir sistem olabilir mi? Bir tampon yapalım çocuğun dişi çıkmasın böylece. E, niye? Tıp var hocam. <gülüyor> Yapar tıp. Yapabilir ama o zaman. ona iyilik mi olur o? O çocuğa iyilik mi olur yani dişleri çıkmasın, acı çekmesin yavrucak. O tamponla kapatalım dişleri çıkmasın, sonra, acı çekmesin. Sonra, sonra diş yaparız. Olur mu hocam? Allah verdiğinin. E, evlili olur peki evlilikte niye böyle yapmıyoruz hocam? hocam suçlu ben <gülüyor> Herhalde siz bugünün hocam kurbanlığısınız. <gülüyor> yani buradaki sorun bu işte yani örneğimiz zannediyorum anlaşılmıştır değil mi yani çocuğumuz sıkıntı çekecek doğumda sıkıntı çekecek azap çekmesin kahır çekmesin tabii sıkıntıları çekeceğiz hocam mesela bir erkek işte evliliklerinin 20. gününde eve geldi ya hanım işte canım sevgilim ne dediyse e, kasabın önünden geçiyordum süper bir haşlamalık et aldım e, yarın işten gelince beraber yiyelim balkonda yiyelim tamam mı falan tamam canım kocacığım sevgilim bir tanem neyse öbür gün adam geldi apartmanda bir koku haşlama yanmış su az koymuş kadıncağız bir saat sonra açmış tencereyi ki hepsi kömür olmuş kara kara düşünüyor Apartman kokmuş çünkü kömür oldu etler. İçeri girdik. Bu sahne Müslüman ahlakının nerede ve içimizde ne kadar olduğunu belirteceğimiz tavırların sahnesi. İçeri girdik. Hanım hayrola bu bina ne kokuyor? Şey bildiğin gibi değil işte şey. Lan ne oldu? Şey işte ben tencereye az su koymuşum da. Haşlamayı yaparken çok fena oldu. Tencere de gitti. Sevgilim senin dedin yandı mı arada? Yok. Yok bana bir şey olmadı. Boş ver ya gel lokantaya gidelim orada bir yemek yer gelirim. Bu merhametli bir Müslüman. Kadının varlığını 250 gram ete değiştirmemiş. 250 gram etten değerli görüyor kadını. Sana bir şey olmadıktan sonra boş ver ya. Geldik öbür gün et aldım hadi intikamını alalım öbür gün de böyle yaptı. Ne yapsın? Bu kadın bundan mutlu olmuyor ki. Eğitimi biraz uzun sürüyor bu kadının. E benim maaşımın tam dokuzda birine rastlıyordu o işte bir çuval para verdik o eti almak için zaten pahalıydı bir de iyisinden ver pahalı ver kuzu ver demiştim. Ya bırak bunları ya. Bu kadını sen üzdün perişan ettin. Sonra psikolojisi bozuldu. psikiyatrik hasta oldu. O zaman vereceğim paraları düşün tedavi için. O, bu sebeple kadının da e, bir hafta sonra mesela ya Allah senden razı olsun be. O kadar çekinmiştim ki daha evliliğimizin sekizinci günü. Sen o etin hesabını benden sorup sormayacağını bilmiyorum. Sen melek misin nesin? Bir karşı taarruza geçmesi yani karşı bir e, merhamet göstermesi, nezaket göstermesi. Hanım bir daha böyle bir şey konuşursak üzülüyorum bak. Oldu bitti o ya. Boş versen ya. Buna niye takılıyorsun? Bu peygamber nezaketi, peygamber inceliği. Bu bu inceliği yapamayan Müslüman sabah namazına camiye gitmiş olması Allahu Teala ile olan kulluk ilişkisinin ürünüdür. Kulla olan ilişkisinin ürünü değildir. Kul yani bir kilo de olsa, beş kilo de olsa bir, bir tencere et için diyelim o akşam yemeksiz kaldık acımızdan ölmedi ki. Velev ki haftalarca aç kaldık diyelim. Mesela çok daha canlı bir örnek biliyorum ben. Hocam hatıratımı yazsam şika, evlilerin ile ilgili 20 cilt ansiklopedi çıkar herhalde. Yani bana gelen olayları doğal olarak anlatsam. Bir de onların gibi anlatsam. Yani uzun uzun anlatıyorlar mı? 60 cilt olur o zaman. Mesela 4 yaşlarında bir çocuklarına bir ağır hastalık vuruyor. Çocuk hastanede kalıyor. Hastanede doktor diyor ki bunun sadece bir ilaç gösteriyor. Bu kullanılacak diyor. Bunu annesi verebilir diyor. Onun için burada kalıp çocuğa enfeksiyon bulaştırmayın diyor. Eve götürün isterseniz diyor ama imza attırıyor. Ben kabul ediyorum sorumluluğu diye. Evet geliyorlar. O arada hemşire diyor ki abla isterseniz gitmeyin diyor anneye. Bu ilacı kullanmak çok zordur diyor. Çok pahalı bir ilaç bu diyor. Yani bunu size verdi ama diyor bir daha vermezler. Bunu eczaneden parayla alırsınız. Eşinin maaşını geçer diyor. O zaman bir asgari ücret kadardı. Bu dediğim 5-6 senelik bir olay. Yok ben kullanırım diyor kadın. İşte 4 yaşında çocuğu olduğuna göre en az 5 senelik evliler. Ee, eve gidiyor. Eşi de diyor ki aman dikkat et hadi diyor. ...biz nasıl alacağız bu ilacı yenisini... ...çünkü devlet onu bir verdi... ...bir daha vermez size diyor... ...yedi kullanım bugün neymiş... ...yani dolayısıyla bunu cepten alırsınız diyor... ...adam işine gidiyor... Saati gelince... E, ...çocuk... E, ...ilaç alacak diye... ...anne ilacı alıyor... ...çocuğun yanına geliyor... ...çocuk bir hırçınlaşıyor... ...bir vuruyor ilaç gidiyor... ...ve ilaç dökülüyor... E, Kadın dedi ki hocam dedi, böyle çevirsen döksen dedi. Dökülmez kapağı incecik dedi. Yani küçücük bir çıkış yeri yapmışlar. Şişe büyük ama küçük bir şey. Ben onu e, kaşığına döktüm. Çocuk o arada hırçınlaştı vurdu dedi. O vurunca dedi şişe düştü. Ben şeyi takip etmedim dedi. Elimdeki kaşık dökülmesine takıldı kafam dedi. Çocuğun kollarını tuttum. Bıraktığı kollarını tuttum. Ayaklarını bastım. Onu içireceğim diye düşündüm. Onu da döktü çocuk dedi. Sonra şişe aklıma geldi. O arada bir yarım dakikadan fazla ters durduğu için şişe tamamen boşanmış dedi. İlacın ismini falan bilmiyorum. Neyse tabii çocuğun tedavisi yarım kaldı. Akşam gelmiş adam. Surat bir karış kadın da. Böyle böyle oldu demiş. Kadına da sövmüş adam. Ciddi bir sövmüş. Sen benim anama sövdün. Nikahımız düştü demiş. Düştü düşmedi derken bir daha bir daha kavga etmişler. Çocuk orada hasta yatıyor ama. İşte bundan sonra senin gibi kadını da boşadım şöyle ettim. Bütün o kaba, çirkin ne kadar bir insana değil Müslümana yakışmayacak sözler varsa kullanmış adam. Ondan sonra bana geldiler işte biz gerçekten boşandık mı diye. Yani bunu hocam insanlığın bittiği yerde söyleyecek bir söz yok. Onlara söyledim bunu. Yani i̇nsanlık bitmiş. yani Ne, ne konuşayım ben sizinle? Ee, ondan sonra ben anladım ki hemşirelik yapmamalı bir insan. Yetkisi yoksa. Doktorun işine karışmamalı. Hemşire bunları uyarmış. Siz bunu kullanamazsınız. Zor bir ilaç bu demiş. Kalın hastanede demiş. Doktor bunları annesine acıyıp evine göndermek istemiş. İmza attıkları için de e, bir sıkıntı e, doktor açısından yok. Bu arada adam bana dedi ki hocam dedi şimdi dedi bunun mehrinden kessem hakkım değil mi dedi. İlacın ilacı üc şey, ücretini. Nasıl mehrinden keseceksin dedim. Kolundaki bilezikler benim mehrim dedi. Gitsin alsın onlardan dedi. Dedim siz kaçıncı gündesiniz? Yani o ilacın döküldü 3. günde. Çocuk bu arada kullandım ilacı yok dedi. Siz neyin derdindesiniz? Dedim siz İstanbul müftülüğüne gidin. Çok büyük bir fetva bu. Bundan ben anlamam. Dedim. Baktım sinirleneceğim. Hoşlarına gitmeyecek. çekin, kabul edecekleri hakaretler yapacağım. Yani çocuk hala hasta. Bunlar senin bileziklerinden mi alınsın? Büyük ihtimalle de adam bu boşanma gerçekleşirse o bilezikleri de alıp gidecek kadın bari şimdiden mehirden pay koparayım gibi düşündü herhalde. Bunlar da İstanbul Müftüsü'nden başkası çözemez bunu anlayıp gittiler. Ne oldu bilmiyorum sonra. Şimdi Salih Hafız, bu olayın aslını düşünüyorsun. Ne boşanması lan? Hiç konuşulacak bir şey yok ortada. Bir kaza oldu, bitti. İnsan gider borç alır, harç alır. Beş taksit, on taksit alır. Belki hastane gider tekrar verir. Bunlar onu bırakmışlar. Çocuğu bırakmışlar. Birbirine girmişler. O tabii o arada ben... E, Adamla konuşurken kadın o 4-5 yıllık eskilerindeki hikayeleri anlatıyor. Zamanında da şöyle yaptı. Bütün hepsi açılmış eski dosyalar. Hani devlet bir suçluyu yakalayınca eski sabıkalarını da çıkarıyor ya. O filan olaya da karışmıştı filan olaya. Öyle yapmış. Dolayısıyla e, biz evliliklerimizde sabrı, evliliklerimizde tecrübeyi, evliliklerimizde profesyonelleşinceye kadar amatör olduğumuzu bir öğrenmeyi beceremezsek gelinecek nokta budur. Evet. Allah razı olsun hocam. Ama bir nokta daha var. Onu başka bir konuşmaya da taşıyabiliriz. Bu arada bütün bunlarda Allah'ın sekineti dediğimiz, yani nasıl Allah rahmetiyle şehirleri kuşatıyor, bulutlar iniyor. Aynı şekilde evlenenlerin yuvalarını da Allah sekinet indiriyor diye Kur'an-ı Kerim. Bu sekinet nasıl inecek? Allah'ın şeriatına uyarak inecek. Bunu zannediyorum müstakil konuşmamız lazım. Aksi takdirde Allah'ın olmadığı yerde şeytan olacak. Rahmetin olmadığı yerde azap olacak. Şeriatın olmadığı yerde örf olur, demokrasi olur, kanun olur, medeni kanun olur, ceza kanunu olur. Bizi yaratan Allah'tır. Onun şeriatından başka bir şey bizi kontrol edemez. İnsanız biz çünkü. Kurnazız, zekiyiz, hileciyiz. İnsan olarak her şey var bizde. Allah bizi yarattı, bizi adam eder deyim yerindeyse. Aksi takdirde biz kendimizi yoruyoruz, yorarız. Şimdi şöyle bir şey diyebilir miyorsanız hocam? Yani hani e, nasılsanız öyle idare edilirsiniz. Yani siz neyi talep ediyorsanız, Rabbiniz de onu verir. Yani Rabbimizin o sekineti verir. Amenna. Şüphemiz yok. Fakat bu şeyi bizim talep etmemiz. Yani yeni evliliği... talep etmemiz. Evet filiği. bunu ta tabii ki. Bunu talep etmesi lazım. Ben eşimle iyi geçinmek istiyorum. Yuva kurmak istiyorum. Bu hanım için de erkek için de. Bunu talep etmiyorsa, böyle bir talebi yoksa e, Rabbimiz de göndermiyor diye düşünüyorum ben. Şöyle istidraç olarak gönderir. Mesela yüzde yüz kafir, müşrik, sekülerist bir aileye de zevk gönderir Allah. Antalya'da keyif sürerler, Bodrum'da takla atarlar. Bu istidraç ama. Bunları daha hızlı cehenneme sürüklemek için bir tuzak onlara. Mesela hep geliyor ya, e, gavurlar çırılçıplak ne kadar işte Bodrum'da keyif sürüyorlar. İyi de. Yani... Allah Teala bunu onlara niye veriyor? Bunu düşünmüyorsun sen. Mümin ebedi bir cennet istiyor. Müminin hayatı profili 1000 sene, 2000 sene, on bin seneden uzun bir zaman için. Bu adamın 40 senesi var bu dünyada. <gülüyor> 40 sene tuzağa düşmüş gidiyor öyle. diye bakmak gerekiyor. Hocam herhalde yani umuyoruz 50 sene, 100 sene sonrasının yatırımlarına vesile olacak. İnşallah bir sohbet olmuş olur bu. İnşallah. inşallah.